Bilâhi rahim Alhamdulillah ala Efendim hastalar risalesinden okuyorduk. Altıncı devaya gelmiştik. Kaldığımız yerden paylaşmaya devam ediyoruz. Altıncı deva. Hastalar risalesinde iki tane altıncı deva var. Üstad bir haşiye koymuş onun için buraya. Fıtri bir surette bu lema taattür ettiğinden altıncı mertebede iki deva yazılmış. Fıtriliğine ilişmemek için öylece bıraktık. Belki bir sır vardır diye değiştirmedik. Üstadın i̇şte bütün eserlerinde görülen fıtriyilik yani sanat yapacağım diye işte farklı e, duruşlar sergilememiş. Olduğu gibi yazmış. Onun için buradaki ikinci altıncı devaya da ilişmemiş. Evet. Ey dünya zevkini düşünüp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 üstat ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ıstırap çeken kardeşim diyerek birçok insanın hastalık sırasında başkalarının zevki sefa içerisinde olup kendisinin bundan mahrum kaldığını düşünerek yaptığı serzenişi muhatap kabul ediyor ve ona hitap ediyor bu devada. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ıstırap çeken kardeşim. Bu dünya eğer daim olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgarları esmeseydi ve musibetli fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Evet. Bunlar doğru olsaydı bütün bunlar o zaman dünya zevkini zevkinden mahrum kalıyorum diye serzenişte bulunan insanın bir haklı tarafı olabilirdi. Ama bütün bunlar bu haklılığı gideriyor.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 Belki daima ayrılmaya müsait, muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla, malikini tanı, vazifeni bil. Dünyaya niçin geldiğini öğren. Kalbin kulağına gizli ihtar ediyor. Evet, Hastalık bu manayı bize ders verip, der ki, senin vücudun taştan demirden değildir. Evet insan eğer vücudunda bir hastalık olmasa, Gerçekten kendisinin sırtı yere gelmez, adeta ölmez, bir mahiyet arz ettiğini zannediyoruz. Ama hastalıkla anlıyor ki insan, ha, bir anda ayrılıp dağılma müsait bir şeylerden meydana gelmiş insan. Çok kolayca yıkılıp, ölüp, sönüp, yitip gidebiliyor. Böyle olunca insan, aczini anlıyor, fakrını anlıyor. Öse gururdan vazgeçiyor. Evet, insan hiçbir hastalığa maruz kalmasa, vücudu tıkır tıkır işlese, vücuduna sanki kendisi sahipmiş, kendisi sef ve idare ediyormuş gibi bir noktaya kadar taşınabiliyoruz. Bu gafletin çok derin bir e, türü. Halbuki insan hastalıkla anlıyor ki, ha, bu vücut benim değil. Şimdi ne olup bittiğini bile bilmiyorum. ...bir tarafında bir aksaklık olduğunu hissettiğimde... ...gidip birisine soruyorum. Mesela doktor, benim vücudumda ne var diye. Demek ki vücut benim değil. Çünkü ne olup bittiğini bile bilmiyorum. Değil onu sevk ve idare etmek. sen böylece aczil, aczini anlıyor. Fakrını anlıyor. Böylece bu mülkün asıl malikini tanımış oluyor. Dolayısıyla hastalık bize bunu sürekli ders veriyor. İşte hastalık... ...bunu bize ders verdiği gibi hayatın faniliğini anlattığı gibi, bu hayata niçin geldiğimiz konusunda düşünmemize de önemli bir vesile oluyor. Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor, he, hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor, hususan meşru olmazsa, hele bir de helal değilse, hem devamsız, hem elemli hem günahlı oluyor. İnsan eski sefalı günlerini düşündüğünde bugün aynı zevki sefayı duymuyor. Hatta ah diyoruz o kaybettiği günler için. Dolayısıyla dünya zevki fani. Bazen de çok ani oluyor. 3-5 dakika zevk veriyor ondan sonra olup bitiyor. Bir de bu helal olmazsa gerçekten insan ebedi olarak sırtında yük olarak kalabilecek bir sıkıntı doğuruyor. Evet. devamsız lezzetlerden devamlı elem çekmek gibi dehşetli bir kapıyı açmış oluyoruz. Allah korusun ahirete de o şekilde insan intikal ederse günahını istiğfar etmeden affa masar olmadan giderse orada ebedi olarak insanı sıkıntıya sokabilecek bir hal alıyor o zaman insanın bu dünyadaki geçici zevklere çok iltifat etmemeli hele de günahlı olduğunda kendisini çekip çevirebilmeli işte hastalıklar bu tarz bazı zevklerimize engel olabilir. Fakat insan bu dünya zevkini kaybediyor. Ama hastalık bu ikaz insana verdiği için ebedi zevklerin cennette akla hayale gelmedik keyiflerin, lezzetlerin mahrumiyetinden kurtuluyor. İnşallah. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Bilakis hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi sevap düşün, zevk almaya çalışır. Evet, bu dünya daimi değil. Dolayısıyla bu geçici dünyada ebedi bir hayatı kazanmak için gelmişiz. İnsan bu noktayı düşündüğünde hastalıkların bunun için ne önemli vesile olduğunu düşünmesi ve insana bıraktığı önemli, yüklü miktardaki sevabı insanın hatırlaması dolayısıyla bunun tadını çıkarmaya çalışması lazım. Dışarıda insanlar gülüp oynayıp zevk ediyor olabilir ama insan da Ertelenmiş bir ebedi zevk, heyecan, lezzetin kendisini beklediğini anlamadı düşünmeli, zevk almaya çalışmalı. Yedinci deva. Ey sıhhatının lezzetini kaybeden hasta! Senin hastalığın sıhhatteki nimeti ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor... Ziyadeleştiriyor Çünkü bir şey devam etse Tesirini kaybeder Hatta ehl hakikat müttefikan Diyorlar ki İnnemel eşyatu arafu Bi azda Yani her şey zıttıyla bilinir Mesela Karanlık olmazsa ışık bilinmez Lezzetsiz kalır Soğuk olmazsa hararet Anlaşılmaz zevksiz kalır Açlık olmazsa Yemek lezzet vermez Mide harareti olmazsa su içmesi ze zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Evet bütün bunlar hepimizin çok yakinen bildiğimiz şeyler. Evet, bir şey devam etse tesirini kaybeder diyor üstad. Gerçekten insan sürekli bir nimete masar olsa hiç ara vermese o nimete bir müddet sonra insan körleşiyor. Adeta şükür etmeye ihtiyacı bile duymuyor onun için. Onun için böyle gelip geçici şeyler insanı çok daha tesir altında bırakıyor. Mesela güneş her gün doğup batıyor ama insanlar güneş doğup battığı için kalkıp şükretmiyor. Ya da yarın güneş doğacak mı diye duaya çıkmıyor. Ama mesela yağmur arada bir yağdı. Ne zaman yağacağı belli olmadığı için insan yağmurun kıymetini çok daha iyi takdir ediyor. Yağ, yağdığı zaman hamd ediyor, diyor. Yağmasa yağmur duasına çıkıyor. Dolayısıyla bir şey tek düzey, nesak olarak devam ettiğinde kıymetini, lezzetini kaybediyor. Hatta kendisini bile hissedemez hale geliyoruz, körleşiyoruz. Dolayısıyla hastalıklar da bu cihetle bakıldığında sıhhat nimetini fark etmemizi sağlıyor. İnsanın vücuduna bir hastalık bir kısa süreliğine insan uzun yıllar arasında nasıl bir nimetin içinde olduğunu anlıyor. Ve vazifesini görüp bittikten sonra o rahatsızlık insan sık sık onu hatırlayarak aslında tıkır tıkır işleyen vücut makinasının ne kadar büyük bir ihsan ilahi olduğunu hatırlıyoruz. Maksat da bu zaten. Madem fatır hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek, Cenab-ı Hak verdiği her türlü nimeti insana hissettirmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini, şu kainatta çeşit çeşit hadsiz enva nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki evet Cenab-ı Hak bu kainatı muhteşem bir sergi olarak yaratmış ve burada enva çeşit sanatlarını, maharetlerini sergiliyor. İnsan da seyirci yapmış bunun için. İnsanın gözüne hitap eden, kulağına hitap eden, Diline damağına hitap eden sair manevi cihazatına Hitap eden nice güzelliklerle bezemiş Böyle bir sergiye Böyle bir seyirci lazım Dolayısıyla Cenab-ı Hak her vesileyle Bu kadar nimetini Sanatını maharetini insana Tattırmak istiyor tanıttırmak istiyor Bu hayatın mahiyeti bu Elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi Hastalıkları illetleri Dertleri de verecektir Evet. Yukarıda söylendiği gibi insan sıhhatini ancak hastalık vasıtasıyla anlıyor, idrak ediyor, kıymetlendiriyor. Dolayısıyla hastalıklar lazım. Ta ki insanın vücudunun ne kadar kıymetli olduğunu, her uzvanın ne kadar kıymetli olduğunu insana ihsas etsin, hissettirsin. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimeti ilahiye hissedip şükreder miydin? Evet mesela bir böbrek rahatsızlığı çeken, böbreği olmayan sürekli dialize gelen bir hasta için böbrek ne kadar anlamlı? Onu yakınında olan, o derdini beraber çeken insanlar sağlam bir böbreğin ne kadar önemli olduğunu nasıl da idrak ediyorlar? Ama iki tane sağlam böbreğe sahip olup bunu hiç hissetmeyen ömrünün sonuna kadar hissetmeyen insanlar var. Böyle bir nimet ...mutlaka fark edilmeli ve hakkıyla karşılığı olarak şükredilmeli. İşte hastalıklar, bizim hayatımızda geçici bir dönem olan ya da insanlar içerisinde çok az bir kısmını ilgilendiren bazı hastalıklar... ...bütün insanlara ibret oluyor, birçok nimet ilahinin fark edilmesine sebep oluyor. O hastalığı çekenler için de birçok önemli, yüklü sevabın vesilesi oluyor. Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin eğer hastalıklar sende olmasaydı. Şuursuz o sıhhati gaflete belki sefate sarf ederdin. İşte bilinsiz bir şekilde o muhteşem sıhhat nimetini unutup, o uzuvlarını hatta hayatını bütünüyle gaflet içerisinde geçirip, bu dünyadan zararlı bir şekilde çıkıp gidecekti insan. Dolayısıyla insan vücudunda, yer tutan hastalıklara baktığı zaman arkasındaki bu tarz manevi ihtarları düşünmeli, manevi manaları düşünmeli, ona göre değerlendirmeli. Yoksa hastalığın kıymetini takdir edemez insan. Dolayısıyla şikayete gider. Sekizinci deva Ey ahiretini düşünen hasta! Evet, dindar insanlar da zaman zaman hasta oluyorlar. Bu insanlara nasıl e, bu mevzu anlatılmalı? En güzel örneğin üstad burada sekizinci deva ile veriyor. Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar temizler. Evet dindar bir insanın en önemli şeyi Rabbine karşı mahcub olmak. Günahlarıyla mahşerde bütün insanların huzuruna çıkıp olmak olmaktır. Dolayısıyla ehli vicdan insanlar çok zaman yaptıkları hataların dünyada cezasını görmek istemişler. İtiraf etmişler, cezanın tatbikini istemişler. Ta ki temiz olarak ahirete gitsinler. İşte bu hassasiyete sahip olan insanlar hastalıklarından rahatsızlık ve mahcubiyet duyarlar günahlarından. İşte hastalık o günah kirlerini yıkar temizler sabun gibi. Hastalıklar keffareti zunub oldu. Yani günahları örtüp sildiği hadisi sahih ile sabittir. Hem hadiste vardır ki ermiş ağacı silmekle nasıl meyveleri düşer? İmanlı bir aslanın titremesi de öyle günahları silker. Ermiş ağacı silmekle nasıl meyveleri düşer? İmanlı bir aslanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar hayat ebedi diye daimi hastalıklardır. Allah korusun insan günahla kabre girdiğinde orada insan ebedi hayatında ciddi sıkıntılar oluşturacak insan için. Yani burada hastalıklar neyse öbür tarafta günahlar öyle şeyler. Hastalıklar maddi hayatımızı nasıl e, sıkıntıya sokuyorsa öbür tarafta günahlar öyle sıkıntıya sokacak. Bu hayat dünyevide dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. İstelik sadece ahiret için değil. Günahlar insanın kalp ve ruhunda önemli sıkıntıların kaynağı oluyor. Nasıl bedende bir yerimizde çıkan bir yara bedeni bedenimizde önemli bir sıkıntı kaynağıysa kalp ve ruhumuzda da bunalım kaynağı oluyor. Kalp, vicdan, ruh günahlardan öylesine rahatsız oluyor. Sen eğer sabredip şekva etmezsen şu muvakkat bir hastalık ile daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. İşte insan başına gelen e, hastalığa sıkıntıya, meşakkate katlandığında isyan ve itiraz etmediğinde işte bu manevi yaralar olan günahlar affediliyor. Dolayısıyla dünyada da kalbine huzur, sükun geliyor. Ahirette de. Eğer günahlarını günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan sende öyle dehşetli bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Şimdi Üstad burada ahiretini düşünen bir hastayı muhatap almıştı. Mahiretini düşünmeyen bir hastaysa bu zaten çok ciddi bir problem içindedir. Ahiretini düşünmeden yaşayan bir insan çok önemli tehlikelere muhataptır. Bu teselliden mahrumdur başta. Dolayısıyla günahını düşünmeyen Ahireti bilmeyen, ona hesaba katmayan ve Allah’a tanımayan, gereği gibi tanımayan veya bir insansa, dolayısıyla bundan dolayı insan şikayet hali içerisindeyse aslında dönüp onun manevi haline bakıp acımak lazım. Çünkü çok dehşetli hastalıklarla hasta. Kalbi, ruhu, maneviyatı tamamen tahrip olmuş durumda demektir. Dolayısıyla insan maddi hastalık, kanser bile olsa çok itibar etmemeli. Manevi hayatını tedavi ettirmeye çalışmalı. Çünkü ebedi bir hayatı mahvolmak üzere. Sende öyle dehşetli bir hastalık var ki... ...milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryad et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla... ...kalbin, ruhun ve kadardır Sen Her şeyle alakalı insaniyet itibariyle. insan sadece kendiyle ilgilenen bir varlık değil... Eşi dostluğu arkadaşlarıyla da ilgileniyor. Hatta Bahar'la ilgileniyor. Evet. Dünyanın varlığıyla ilgileniyor. Onlara gelecek her türlü sıkıntıyı insan yüreğinde duyabiliyoruz, insaniyeti itibariyle. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alakalar kesilip sende hatsiz yaralar açılır. Mesela en yakın bir dostunu kaybeden bir insan bir de ebedi olarak görüşemeyeceğini düşününce kanayan bir yara oluyor artık onun içinde. Ertesi gün bir başka dostunu, ertesi gibi başka dostunu insan kaybettiğinde, eğer ahirete itikadı yoksa ebediyen görüşemeyecek, bir kayıp oluyor bu. Evet. Bahusu ahirete bilmediği için ölümü idam ebedi tahayül ettiğinden, güya yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. Evet. Ölüm seni ve bütün sevdiklerine asacak bir dar ağacı olur diyor Üstad. Eğer itikadın olmazsa seni ve bütün sevdiklerini. Yani insan kendi ölümünü hadi düşünmeye bilir diyelim. Fakat bir başkası, bir eşinin, dostunun sevdiği bir evladının ölümü onun için ne kadar dehşetli bir şey olur. Dünyanın bütün zevki sefası onun da olsa o kalbindeki yarayı e, hafifleştiremez, serinletemez. İşte en evvel hatsiz, yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun. Hadsiz hastalıklarına kat'i ilaç ve kat'i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği adizin ve zaafın penceresiyle bir Kadir Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet, İtikadı zayıf bir insan demek ki yapması gereken en önemli şey maddi hastalığının tedavisinin yanında. Fakat çok daha önemli bir şekilde bu manevi hastalığını tedaviye çalışmaktır. Bunun için en kısa bir yol var aslında. Nedir? Bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında. Evet. Maddi insan gafildir. Özellikle alışkanlık perdesi altında sürekli e, sistematik bir şekilde işleyen bir makina gibi olan vücuduna baktığında insan... ...çok zaman gafletle... kendinden işleyen bir sistem gibi görüyoruz Ve kendisinin kendisine hakim olduğunu... ...zannediyor. İşte hastalıklar diyor ki... ...bu vücut senin değil. Neler olup bittiğini bile bilmiyorsun. Sevk ve idare etmek senin haddin değil. Buradan bir pencere açılıyor. İnsan kendisini böyle tanıyınca... Kendisinin, ...kainatın en akıllı varlığı olarak... ...insan kendisine hakim olamazsa... ...hiçbir insan kendine hakim olamaz... Aynı Hadesi'yle insan düşündüğünde, insanlar kendine hakim ve malik değillerse, mesela bir inek, bir sinek kendine hakim ve malik olabilir mi? Hayır. Dolayısıyla insan kendisindeki bu acizliği ve fakirliği görerek mülkü Rabbine teslim ettiği gibi bütün insanlardaki tasarrufu da Allah'a teslim ediyor. Bütün hayvanlardakini de teslim ediyor. Hatta bir çiçekteki, bir başaktaki tasarrufu da doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a veriyor. İşte Kainat'ta ne olup bitiyorsa her şey sevk ve dairin Hak'tır biliyor ve tevhid makamına yükseliyor insan. Bunu nasıl yapıyor? Aczini ve zafını hastalıkla anlamakla. Evet. Bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zafın penceresiyle bir Kadir Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. İşte o kudreti tanıyoruz. O kudreti tanıdıktan sonra rahmetini de tanıyoruz. Aa, demek ki bana gelen bütün nimetler ondan. Madem insan kendisine birisi bir şey ikram ettiğinde ona teşekkür etmek fıtratındaysa, yapısındaysa Cenab-ı bu kadar nimetine muhatap olduğunu düşünüp, onun iltifatına muhatap, teveccühüne muhatap olduğunu düşünüp mahcubiyetle Cenab-ı Hakk'a karşı şükran ve minnet hisler içerisinde muhatap olması gerekiyor. Evet, bunu sağlayan en kestirme bir şekilde sağlayan hastalığın gafleti yırtıp azini ve fakrını hissettirmesidir. Evet Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Evet, i̇manın insana vermiş olduğu geniş e, nurlu e, pencere insan alemin böyle manevi nurla sürurla sevinçle dolduruyor derecesine göre, herkes imanının derecesine göre, imanının kuvvetiyle hisseder. Evet. Maalesef e, bu konuda işte derecesine göre iman kuvvetiyle. Yani herkes aynı seviyede e, kuvvetli bir imana sahip değil. Ya da imanımız gafletle örtülü. Bu, his, bu sevinci, bu aydınlığı çok zaman biz de hissedemiyoruz. Ama insan tefekkürle birazcık bu imanını eşelediğinde, küllerine üflediğinde iman bütün şiddetiyle insan alemin nura ve surura boğuyor. İşte hastalıklar bu gaflete dağıttığı için insanın imanının kuvvetini kuvvetine göre hadiselerin hadiselerin dağı gibi dağı, e, stresinden kurtarıp manevi nur ve surura gark olmasına sebep oluyor. Bu imandan gelen manevi sürür ve şifa ve lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. Dokuzuncu deva. Ey Halik'ını tanıyan hasta. Evet, muhatap burada da yaradığını tanıyan bir hasta. Hastalıklardaki elem ve tevahuş ve korkmak ise... Hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir. Evet. Gerçekten de birçok insanda ölüm korkusu hastalığın dehşetini, şiddetini arttırıyor. Ölüm, nazarı gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Evet. Ölüm büyük bir inkılap tabii. Sen ister istemez dehşete düşüyoruz başımıza nelerin geleceğini bilmediğimiz için özellikle kabir bize çok soğuk ve ürkütücü geliyor zahirin ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor şimdi burada artık ölüm korkusu içerisinde olan bir insana nasıl teselli ver verilir bunun en güzel örneklerinden birini vermiş oluyor 9. devada evvela bil ve kat iman et ki Ecel mukadderdir, tagayür etmez. Ecel birdir, değişmez. Bu bizim imanımız. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler. O ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Evet, ecel bir değişmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler o ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar Oysa kimin nerede nasıl öleceğini ancak Allah bilir dolayısıyla ümitsizliğe kapılmamak gerekiyor sürekli insanın uzun bir hayatta yaşayabilme ihtimalinin olduğunu düşünmesi gerekiyor insanın takip ölümün dehşetini giderebilsin saniyen ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil Evet. madem halikını tanıyan bir hastaya bu bir teselli ölümün mahiyetini ona anlatmak gerek ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil usta birçok yerde öyle diyor işte ölümün hakiki mahiyetini bilen insanlar ölümden korkmamışlar kabirden ürkmemişler ölüm gelmeden ölmek istemişler diyor Öl ecelin veya ölümün e peçesi siyahsa da arkasında şirin bir yüz saklı olduğunu ifade ediyoruz da birçok yerlerde. Evet ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet katil, şeksiz, şüphesiz bir surette Kur'an Hakimin verdiği nur ile ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazifeyi hayat külfetinden bir terhistir. Evet hayat bir vazife, hayat vazife olunca. İşte hastalıklar da o vazifenin bir gereği bazen, meşakkatler de bir gereği. Çünkü hayatımızdaki iniş çıkışlarla biz Cenab-ı Hakk'ın birçok ismine ayna oluyoruz ve birçok ismini fark etme şansını yakalıyoruz. Dolayısıyla belli bir külfeti var hayatın. İşte hastalıkta da bu külfetli hayattan bir parça. Dolayısıyla bir çeşit terhis gibi, Dolayısıyla terhis sevinci yaşanması gerekiyor yani. Her şey bitiyor. Soğuk sıcak bitiyor. Hastalıklar bitiyor. Elemler bitiyor vesaire. Dostu bir çeşit terhis, sevinci vermesi gerekiyor ehl-i imana. Hem dünya meydanındaki imtihanda da talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Evet. Dünya bir meydan imtihan. Dolayısıyla bu meydan imtihanı bir çeşit talim var, talimat var, koşuşturmaca var kulluk var askerlik gibi. Bundan bir paydostur ölüm. İmtihan bitiyor. Hem öteki aleme gitmiş yüzde ah ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Evet. Ölüm ayrılık olarak anlatıyorlar ama aslında ölüm uslattır. Niye uslattır? Çünkü nice insanlar öbür tarafa gitmiş. Çok sevdiğimiz, takdir ettiğimiz hayran olduğumuz insanlar da var öbür tarafta. Dostlarımız var. Biz de onların yanına gidiyoruz arkada kalanlar da bir müddet sonra onlar da oraya gelecekler. O zaman orası buluşma yeri. Ayrılık yeri değil. Ölüme bu manyetle baktığımızda ölümün ayrılık olmadığı, daha çok kavuşma olduğu ortaya çıkmış oluyor. Hem hakiki vatanına ve ebedi makamı saletine girmeye bir vasıtadır. Yani i̇nsan için hakiki vatan. Niye hakiki vatan? Çünkü Hazreti Adem babamız cennetten dünyaya gelmiş. Dolayısıyla Baba memleketi hükmünde. Hakiki vatan. Evet. Ya da ebedi kalacağımız vatan olduğu için bu dünya geçici bir e, adeta bir yolcunun geçerken bir ağacın altında konaklaması gibi bir gölgelik gibi hadisin tabiriyle. Dolayısıyla ebedi ikametgahı, karargahı cennet hayatı inşallah. Ve oraya gidiyoruz. Hem hakiki vatanına ve ebedi makamı saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem zindanı dünyadan, bostanı cinana bir davettir. Evet, hads-i şeriflerde bu mana var. Dünya ahirete nispetle zindan hükmünde. Ne demek? Üstad bunu iki ayrı şekilde anlatıyor. İnsan dünyada ne kadar keyifli bir hayat da yaşasa, ahirete gittiği zaman diyecek ki, ya dünya zindanmış aslında. Çok beğeniyorduk, ayrılmak istemiyorduk ama dünya aslında bir zindanmış diyecek. Niye? Cennete kıyasla. Diğer bir yönüş şu, insan işte hastalıklar gibi, meşakkatler gibi şeylerle e, günahlarının cezasını çok zaman dünyada çekiyor ve günahsız olarak ahirete intikal ediyor. Dolayısıyla ceza yeri anlamında zindan deniyor dünyaya. Bu açıdan böyle bir yerden, böyle bir zindandan bostan-ı cenana, cennet bahçelerine bir geçiş, bir davet oluyor ölüm. Dolayısıyla bu davet bin can ile arzulanır bir davet olsa gerek. Hem halik Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil Ah ücret etmeye bir nöbettir. Yani Cenab-ı Hak bize çok nimetler vermiş. Yani yokluktan varlığa getirmiş, taş etmemiş, toprak etmemiş, ağaç etmemiş, hayvan etmemiş, insan etmiş. Bu kadar fazlı var. Dolayısıyla bizim artık bir ücret istemeye hakkımız da yok. Cenab-ı Hak lütuf ve merhamet sahibi fazlından bu dünyada yapmış olduğumuz hizmete mukabil, ibadete mukabil işte mesela hastalık çekmişiz, bir eziyet oluyor bu. Cenab-ı Hak inşallah şükret şükürle, sabırla bunu karşılamışsak ahirette buna keşke daha çok hastalık çekseymişim diyebileceği kadar müthiş, yüklü sevaplar vereceği hadislerden anlaşılıyor. Evet hem halik Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahs ücret etmeyi bir nöbettir. Yani iş bitmiş ücret almaya gidiyoruz öbür tarafa. Ölümün bir mahiyeti de bu. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur. Ona dehşetli bakmak değil. Bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Evet. Asıl işte perde açılıyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle Saadetiyle Muhatap olacağız Dolayısıyla kabir adeta cennetin bekleme Salonu hükmüne geçiyor Dolayısıyla kabir dehşetle Bakılacak, ürkülecek, korkulacak Bir yer değil Ehli iman için Hem ehlullahın bir kısmının Ölümden korkmaları ölümün dehşetinden Değildir, evet dindar insanlar da Ölümden korkmuşlar Ama bu ölümün dehşetinden değil Ölümün kendisinden değil yani belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazife hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Evet. Yani ölümden korkmamışlar ama biraz daha Rabbimize hizmet edelim, ubudiyet edelim. Ahiretteki makamımızı yükseltelim. Düşüncesi. Bak, ölüm gelince imtihan bitiyoruz. İmtihan bitince sebep kaynağı kesiliyor gibi görülüyor. Ama Üstad Hazretleri'nin bir başka riza ettiği gibi insan kısacık ömründe ispat ediyor ki sonsuza kadar yaşasa artık böyle yaşayacak. Dolayısıyla Cenab-ı onu sonsuza kadar öyle yaşanmış gibi kabul ediyor. Ona göre mukabel ediyor, karşılık veriyor. Böyle olunca az yaşamanın çok yaşamanın çok önemi kalmıyor. Yaşadığı günleri Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık bir şekilde yaşamak esas. nasıl uzun ya da kısa ömrün çok büyük bir önemi yok. Evet ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulümat ebediye kuyusudur. kuyusudur. Evet. Ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Rahmet kucağına açılan bir kapıdır. Şefkatli bir kapıdır. Ehli dalalet için zulümat ebediye kuyusudur. Ama ehli dalalet yani imandan mahrum insanlar bu nurlardan mahrumdurlar. Mesela karanlık içindedirler. Adeta kör bir kuyun içerisine atılmış gibi yokluk kuyusuna üşmüş gibi hissediyorlar kendilerini. Bu da imandan mahrumiyetin acı bir sonucu. Cenab-ı Hak hastalıkları verdiği gibi hastalıkları anlayacak idrak de versin. Hastalıkları bize bir mürşit yapsın. Maddi hastalıkları manevi günahlarımızı, manevi hastalıklarımız olan günahlarımıza şifa eylesin inşallah. Bir başka Nur İklimi programında buluşmak dileğiyle selametle